Ramazan-ı Şerif'in 7. gününün iftarına yaklaşmaktayız. Hemen bir hafta oldu, doldu. İnşallah bu mübarek gece, 8. gece kavuşacağız. Rabbimiz de ve teâlâ sıyamını takva üzere tamamlamayı nasip eylesin. Amin. Çünkü oruçtan gayet takvadır. Takva haramlardan, günahlardan sakınmak demektir. İnsan oruçluyken çok e, günah yapmaya meyil bulamaz kendisine. Çünkü oruç e, insanı açsız bıraktığı için e, şehvetleri, istekleri kırar. Orucun gayesi zaten insanın haramlardan sakınmasını temindir. Ad kere ya ayyuhallazina amanu e iman etmiş kullar Ben size ya harfi nidadır ben size sesleniyorum Allah buyuruyor celle celaluhu Bu dostun dostu nidasıdır mümin kullar Allah'ın dostudur. Velke beennallahu mevlalldine amenu Çünkü Allah inananların mevlasıdır. Yani sahibidir dostudur. Venel kafirine la mevlalum kafirlerin mevlası yoktur. Yani sahipleri yardımcıları yok. Bizim ne güzel yardımcımız var, dostumuz var. Ni'mel mevlâ ve ni'men nasîr. Fe ente velle fa'lemu en Allah mevlâkum. Kâfirler yüz çevirirlerse e, İslam'dan, Kur'an'dan ve Allah'ın dinine uymazlarsa siz bilin ki sizin mevlanız, sahibiniz, yarınız, yardımcınız ancak Allah'tır. Ni'mel Mevla ne güzel dost var, dostunuz var ve ni'mel nasir. O ne güzel yardımcıdır, o ne güzel dosttur. Şimdi bu dostluk münasebetiyle Rabbim bizi dostlarından kabul ettiği için ya, ey diye sesleniyor. Hani bir, bir insan bir tarafa doğru çekip giderken sen onu kendine çevirmek, döndürmek istediğin vakitte ey diye seslenirsin, hey diye seslenirsin. Mevla da e, bizi cennetten uzak görüyor dünyaya meilli görüyor ve ahiretin mükafatlarını kaçıracak görüyor. Onun için bizi, bize acıyor, bize dostluk muamelesi yapıyor. Ey, eyyuha, tenbihtir, uyarmak demek. Arapçada tenbih, uyarmak. Eyha uyarma harfidir. Yani, uyanın, dinleyin. E, uyan adam, evi yansa duymaz. Ancak uyanırsa, fark eder. Uyanmazsa ateş bacayı sarar, o içinde ölür haberi bile olmaz. Bundan dolayıdır ki Mevla uyarıyor. Evvela uyanın ben sizi çağırıyorum bana dönün. Bak benim kelamımı dinleyin. ben sizin dostunuzum. Eee ağah olun. Gaflet uykusundan uyanın. Ellediğine âmenü ey nâmış kullar. Yani ben sizin imanınıza şahitlik ediyorum. Allah buyuruyor. Ve şahidimiz Ve Şahit olarak Allah yeter Böyle büyük şahidimiz var Şimdi bizi uyardı Bizi kendisine döndürdü Yani Kur'an'a çevirdi kulaklarımızı Kalplerimizi Ve bizi müminler olarak kabul etti Tasdikledi Şimdi peşine emir gelecek Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur yerde Ey iman edenler buyuruluyor Peşinden mutlaka kulağınızı iyi dikkatle kabartın açın. Ya emir geliyor şunu yapın diye ya yasak geliyor şunu yapmayın diye. Burada da ne geldi? Kütübe aleyküm sıyam. Oruç size farz kılındı. Oruç üzerinize yazıldı. Yani oruç tutmak size sizin üzerinize farz kılındı. İslam'ın beş şartından biridir. Ne gibi? Kema kütübe alellediğine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Eski ümmetlerde de oruç vardı. Adem aleyhisselamdan beri oruç vardı. Yani ilk insan Adem Aleyhisselam'dır. İslam dediği gibi Adem Aleyhisselam'ın babası yoktur. Babası var değil mi? Dede de ararsın yarın. Ondan sonra Hava Anamız'a da baba dede de ararsın. Öyle efendim cehenneme kadar çekip gidersin. Geriye doğru gidersin. Allah Teala ilk onu yarattım buyuruyor. Adem'i yarattım buyuruyor. Çamurdan topraktan yarattım. Kün fe kün. Ol dedim oldu buyuruyor. Daha sen ne karıştırıyorsun ki? Onun babası var. Allah bilmiyor mu yarattığının babasız yarattığını da senden mi öğrenecek? Haşa ve kella. Şimdi oruç size farz edildi. Eski ümmetlere de farz idi. Adem Aleyhisselam e, cennetten cennette bembeyaz idi. E sonra e, dünya indiği vakit tabi güneşte kaldı çok. E, ot yok, ocak yok yani dünyada. E, tabi ağaçlar olabilir ama e, çalışmak zorunda kaldı. Ee, i̇şte cenneteki gibi efendim, Her şey önüne gelmez Burası ciddi dünya Burası cennet değil İşte Cebrail gelip gidip ona e, Refakat ediyordu İşte şunu kaz Tohumu getirdi Tohumlar hep cennetten geldi İşte şu tohumu ek Ondan sonra mahsul verecek İşte onu biç ondan sonra öğüt Ondan sonra pişir ondan sonra kotar Hep böyle ilk insan ilk talimatı ee, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla e, öğrendi her şeyi. Nuh Aleyhisselam da gemi yapmayı Cebrail Aleyhisselam'dan öğrendi. Geldi gemiyi şöyle yap, tahtaları şöyle tak, şöyle çak. E çünkü ilk olan şeylerde öğretme, talime ihtiyaç var. Birisi öğretmeden insan kendi kafasına bu işleri bulamaz. Onun için güneşte çok kalıyordu. Tarla kazıyordu. E Cennete zikre diyor, ibadet ediyor, işte arşı tavaf ediyor, arşı tavaf eden melekleri seyrediyor. Ne güzel manzaraları vardı. E dünya gelince Serendip Adası'na indi. Hindistan'ın Serendip Adası'na, yani Sri Lanka, şimdiki Sri Lanka'ya indirildi. E oralarda işte ekmek, piçmek uğraşıyordu. Bu sefer güneşte çok kalınca da e, yandı, esmer oldu. Esmer olunca da Mevla müracaat etti. Dedi ya Rabbi ben, ben beyaz cennette. Şimdi burada karardım siyah oldum. E, güneşte çok durursan bayağı kararırsın. E, nasıl olacak ben eski e, yani e, beyazlığımı nurumu arıyorum dedi. Mevla da ona buyurdu ki her aydan üç gün oruç tutarsan 13, 14, 15. Gökteki ay hesabı yani. işte eski ümmete Adem Aleyhisselam'ın mesela orucu her ay 3 gün idi. Her ay 3 günden de işte 30 küsür yapıyor. Yani 12 ayda sen 30 oradan 36 gün falan bir oruç e, oluyordu. Yani geçmiş ümmetlere de oruç farz kılındı Mevla buyuruyor. İşte Adem Aleyhisselam'dan başladı bu, bu süreç. Ondan sonra... Diğer peygamberlere de Efendim e, Farklı zamanlarda Musa Aleyhisselam'ın ümmetine günü farz idi Böyle farklı günler farz kılınmıştı Onun için eyyami biz 13-14-15'lere Eyyami biz deniyor Beyaz günler Niçin beyaz günler deniyor İşte Adem Aleyhisselam'ın bedeni e, O günlerin orucunu tutarak Ne oldu Esmerlikten siyahlıktan Beyaza döndü yani cennetteki beyazlığa geri döndüğü için eyâm biz. Oruçlarıdır onlar. Yani burada Mevla buyurmuş oluyor ki Ramazan bir tekse farz kılındı ama sizden önceki ümmetlere de oruç farz kıl. Yani oruç demek imsaktan iftara kadar yemeden içmeden ve cinsi münasebetten kendini tutmak, uzak tutmak. Oruç ibadeti böyle bir ibadettir. Bu ibadet her ümmette var ama günlerin de fark vardı. Bizim ümmette eyyame me'dudat sayılı günlerde fark kılındı buyuruyor bunun altındaki ayet-i kerimesine. Peki o sayılı günler hangi günler? Bunlar şimdi kalkar der ki ocağa fixleyelim Şubat'a. Ondan sonra her sene hem kısa günler, hem serin yaz olmaz Şubat'ta evvelim sabitleyelim. E, bizim uyanıklar var ya tatlısu Kurnazları falan. O uyanık gazeteciler e, işi karıştırırlar e, diye hemen Mevla şehr-ı ramadân elledî. fi'l-Kur'an. Kendisine Kur'an indirilmiş olan Ramazan ayında farz kılındı. Yani hem sayılı günler buyurdu, hem de e, o günlerin Ramazan ayından ibaret olduğunu. Kendi kafanıza göre gün seçemezsiniz. Hem de peş peşe. Yani iki buradan, üç oradan, beş oradan değil. Peş peşe bir ayın tamamı olarak oruçça farz kılındı buyuruyor. Bunun peşinde yani Kerime'nin bu okuduğu Kerime'nin sonunda oruç size niye niçin farz kılındı? Yani hikmeti ve sebebi neydi? Allah'ın işlerinde illet aranmaz. İllet sebep demek. Yani bu olmasaydı bu olmazdı. Ve Allah Teala bunun için bunu yaptı gibi Allah'ın işlerini böyle sebeplere, illetlere bağlamak e, doğru olmaz allah Teala'nın ef'ali yani fiilleri. Yani emirleri, yasakları, işleri e, illetlerle muallel değildir. Ne demek? Biz mesela bir yere gittik. İşte niçin buraya gittik? Bir sebebi var. Mevla böyle bir şey emretti. Niçin böyle emretti? Şu sebeple. Yani ne demek? E sen mesela o sebep olmasa e, oraya gitmeyecektin. Burada da e, Mevla bu sebep olmasa bu işi emretmeyecekti gibi bir şey söz konusu olmaz. Bizim işlerimiz insanların e, tabii ki illetlerle sebeplerle e, bağlanmıştır. Fakat Mevla'mızın işlerinde illet sebep sorulmaz. Hikmet hikmet incelenebilir. Sorulmaz. İncelenebilir. Yine de mesela büyükler ne buyuruyorlar? Hikmetinden sual olmaz. Ne demek hikmetinden sual olmaz? Burada bir incelik vardır. allah Teala hakimdir. Hakim her ki işlerse işi yerinde olan zat demektir. E, i̇şleri abes olmaz, boş olmaz, fuzuli olmaz. İşlerinde mutlaka bir hikmet vardır. Hikmet belki bizim e, düşünmekle e, anlayamayacağımız ince bir yön vardır. efendim. Fakat bu gerekçe manasında değildir. Fakat e, orada bir incelik var demektir. İncelik var. E, bu hikmeti Bazen bize bildirir, bazen bildirmez. Bildirdiğinin de bir tane iki tane hikmetini bildirir, bir taneyi bildirir, bin tane içinde gizlidir. Mesela orucun hikmetleri. Biz şimdi orucun hikmetlerini sayabiliyoruz. İşte diyoruz e, tok açın halinden anlasın. Mesela ondan sonra işte efendim su muhtesahı oruç tutun sahat bulun. Mide bir ay dinlensin. İftarda sahurda çok yemezsen tabii ki. İftarda savurda özellikle iftarda çok yediğin zaman e, midenin bütün perizi, bütün e, dinlenmesini berbat ediyorsun. Dinlenmiş birine birden ağır yük vurmak gibidir. O da hamlık getirir. O da külfet getirir. Çünkü mide boş kalıyor 15 saat. Üzerine yüklenirsen, e, yani iftarda onun için az yemenin sağlığa çok faydası var. Ve sünnete ittibadır. Çok yemek iftarda sünnete muhalefettik. Şimdi oruç tutun, saat bulun. Burada orucun sağlığa, sahate sebebiyet verdiğini anlayabiliriz. Mide açısından ve vücut açısından, yağların erimesi bakımından vesaire. Ondan sonra işte sen aç kalınca ya bu millet açlıktan ne yapıyormuş? Görüyor musun? Biz her gün kahvaltı, öğlen, akşam yemeklerden hiç anlamıyoruz fakirin halinden. Millet ne yiyor acaba? Böyle bir düşünürsün, bir sefer zekat vermek, sadaka vermek, fitre vermek e, şuurun gelişir. Bu da ikinci bir hikmettir. Bunun gibi bir üç beş hikmet daha sayabiliyoruz, orucun. Ama acaba sadece bunlardan ibaret midir? Değildir. Onun için sana, sana bir hikmet veya iki hikmet açıklandığı vakitte sen ne demeyeceksin? Bunun hikmeti budur. Sade budur dediğin zaman... E, o zaman Allah'ın ilminde daha ne hikmetler vardır. Sen onlara vakıf değilsin. E, hata demez mi? Mevla'nın ilmini kuşatamazsın, kavrayamazsın. Öyle her şeyi bilir Sen onun bildirdiği kadar bilirsin. وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءُ Allah'ın ilminden hiçbir şeyi kavrayamaz kullar. Ancak Allah'ın dilediği kadarını, yani o sana bildirdiği kadarını bilebilirsin. Onun için sen ne iddia ediyorsun? Ona bakarsan da tehlikeli işler bunlar. Namazın da hikmetlerine içeri. İşte namaz harekettir, şudur budur. Eee o zaman ben spor yapıyorum, jimnastik yapıyorum, bilmem. E ben kılmasam da olur. Manyak mısın sen? Deli misin? Na namaz e, hareket e, temin ediyor. İnsana bir e, hareket kabiliyeti veriyor. Efendim işte e, sünnetlerle, nafilelerle falan toplarsan çok 40 rekat, 50 rekat, 100 rekat kılan var günde. Ama... E sen farzları sırf kılsa bile bir adam 17 rekat efendim namaz e, kılıyorsun. Bunda tabii ki hareket var, bereket var. E, efendim e, yani abdesti var, bunun taharet var, temizlik var ve çare Dolu mesele var içine. Yani sen burayı temizlik açısından ele alabilirsin. Nizam, intizam, kendine düzen vermek. Çünkü saatli hareket. Namaz geçmesin diye ona göre bir dakikaya bakıyorsun, saate bakıyorsun. Bu da sana efendim, kendine bir çeki düzen vermeni Sağlıyor işte abdestini ona göre önceden hazırlıyorsun veya işte bozmayayım namaz geçecek veya namaz girecek falan insanda bir düzen oluşuyor. Bunları yüksayabilirsin. Ama sen kalkıp da namaz hareketten ibarettir. Ben zaten hareketli bir adamım namaz kılmaya ne gerek var? İşte sapıttın gittin oncu ben sana diyorum böyle e, hikmetler üzerinde çok kafanı karıştırırsan. E şimdi e, bazıları da sırf hikmetlere kafayı takmış. İşte efendim başını secdeye eğmenin şu hikmeti, rükâ bu hikmeti, ayakta durmanın, elini şöyle bağlamanın. Ya bunlar güzel bir şey buldunsa, bildinse tamam. şerata muhalif değilse, Kur'an'a sünnet'e uygunsa bunları konuş yani. Ben sana bir şey demiyorum. Ama sade budur deme. Sade budur dediğin zaman yanlış edersin. Ondan sonra her şeyde adam hikmet arıyor. Her şeyde hikmet arıyor. Bu e, bulamadığı zaman hikmeti ya bu ibadete lüzum yok aşağı ya bu sana Allah'ın emridir. Yaratan, yaşatan, yediren, içiren Rabbin senden bunu istiyor. Bir defa Rabbinin emri olmasını yetmez mi? Ondan büyük hikmet olur mu? Tane ne arıyorsun? Bulursan bir şey ne hale yap başına koy. Şimdi orucun bir hikmetini daha. E, yani ayet-i onu söylüyor ki oradan oraya geçtim. Laalleküm <gülüyor> tettegun. Ola ki bu saadetsiz haramlardan, günahlardan sakınırsınız diyor. Bu ayette direktman Orucun e, hikmetini takvaya bağlıyor. Yani ben size orucu farz kıldım ki haramlardan sakınasınız diye. Günahlardan kaçınasınız diye. Çünkü tefsirler diyorlar ki feynneu çünkü oruc ve telletiye mebdeu. Bütün günahların, haramların kaynağı yani çıkış noktası nedir? Mebde-i şeyi Şehvettir. Şehvet ne demek? İnsandaki istek. E, gayrimeşru istek diyelim buna. Gayrimeşru istek. Gerçi normalde lukat manasında iştahtan da iştah da şehvetten gelir. E, genel manada bütün istekler genel manada e, hepsi efendim meşru gayrimeşru. Yani insanın eşiyle birleşmek istemesine de denir şehvet. Ee, zina etmek istemesine de denir şevet. Yani halalada denir, aramada denir şevet. Şey, Ama burada kastedilen şimdi e, oruç neyi kırıyor? Oruç şehveti kırıyor. Çünkü neden? İnsan acıkınca susayınca eli tutmak istemiyor, gözü bakmak istemiyor, aklı düşünmek istemiyor, ayağı yürümek istemiyor. Mide tok olunca bütün ağza aç olur, mide aç olunca bütün ağza tok olur demişler. Büyüklerimiz. Niye böyle demişler? Çünkü karnı tok, sırtı pek derler. Oh, gel keyfim gel. Şimdi hangi filme gidiyoruz? Hangi maça gidiyoruz? Hangi bilmem ne gidiyoruz? Çünkü karnı tok herifi. Karnı aç olsa desen ona ki hadi biraz maç edelim halı sahada. Manyak mı sen? Ayağım yürümüyor ki der. Karnı aç olan, e, susuz olan, hararetli olan adama desen ki işte gel işte kızlarla eğlenelim, ha ha iyi yapalım, bir şeyler edelim. Ya canım istemiyor der. Bak canım istemiyor. Canı istemez. Çünkü aç. Aç ayı oynamaz diyorlar. Affedersiniz. Bunu boşuna demiyorlar. Ondan sonra hele ikindiden sonra adama kalk horon çal. Gelip kemençeyi kafanda kırar. Deli delimsin ya saat? iftar kanlı bir saat. Yani yememişik, içmemişik Nasıl oynayacağız burada? Zıplamak kolay iş miydi? Efor sarf edeceksin. Kuvvet lazım da Mide boş yani. Nasıl zıplayacak bu adam? Şimdi şehvet istek demektir. İstek ne zaman oluşur? Karnı tok olduğu zaman, suya kandığı zaman, yemeğe doyduğu zaman çok istekler gelir. Her tarafından bir şey ister. Aç olanda bu istekler kırılır. İşte oruç o isteği kırdığı için, şehveti kırdığı için haramlardan, günahlardan mümkün mertebe insanı ne yapar? Uzak tutar. Onun için orucun gayesi neymiş? Takvayı kazanmakmış. Takva ne demek? Haramlardan sakınmak demek. Allah Teala İnna lillahi rabbil muttakin. Haramlardan sakınan kullarını Allah sever buyuruyor Celle Celal. İşte biz oruçla e, takva elde edeceğiz. Takva olduğumuz zaman takva sahibi olunca da ne elde edeceğiz? Mahbubiyet. Allah Teala'nın sevgili kullandan olacağız, rızasına ereceğiz. Mükafatına, cennetine, sevabına nail olacağız. Bundan dolayı orucun hikmetlerinde Ne bu Rabbus Said el-Khudri radıyallahu ta'lan rivayette i şerifte Emen sa Ramadan ve arafe hudude tehafaza mimma yenbegi en yetehafaza minhu keffera ma qablu bir adam Ramazanda oruç tutar fakat sınırları bilir sınırları bilmek ne demek işte bir insan kime bakabilir kime bakamaz şehvetle hele mesela kime bakabilir yani, hanımına ancak bakabilir bunu dışındaki kimse anasına da şehvetle bakamaz haşa. Kızına da bakamaz haşa. E sınır var. Bakmanın sınırı var. Tutmanın sınırı var. E şimdi e, annesinin eline tutabilir, kardeşine tutabilir, teyzesine tutabilir. E teyzesinin kızına tutamaz, tokalaşamaz. Çünkü nikah düşebilir. Düşüyor yani nikah ona. Evlenebileceğine, evlenebileceği bir kimseyle ne yapamaz? Niceleri, teyzesinin kızıyla, halasının kızıyla evli bu kadar insan var memlekette. E dolayısıyla onlar elini tutamaz. Ama teyzesinin ebedi evlenemeyecek. teyzesi annesi gibidir. Bu sefer de onunla tutar. Sınırları bilecek. Ramazan orucu tutacak. Sınırları tanıyacak. Sınırları koruyacak. Yani işte ticarette para alışveriş yapar. Alır satar bilmem ne. Faiz alıp veremez. Rüşvet alamaz. İşte gayrimeşru kazanç. E bunlar hepsini sınır. Ramazan'da oruç tutarken memur rüşvet alırsa. E gitti oruç. Sevabı Gitti. Faize gitti bulaştı faiz aldı faiz verdi Oruç Ramazan günü E gitti orucun sevabı gitti Çünkü neden sınırları tanımıyor Allah'ın dur dediği yerde Durmuyor Sana sınırı geçme demişler Geçince ne yaparlar Anlının çatından sınırı geçeni vuruyorlar değil mi şimdi? E çünkü neden Terörist misin eskiya mısın, canlı bomba mısın Ne malsın belli değil Adam seni kalkar vurur Çünkü asker şey almış da Sınırı geçeni melekler yazar Bitti Defterin karalanır İşte sakınılması gereken şeylerden sakınacak Sakınılması gereken şeyler Haram belli Helal belli İşte efendim alışverişte giyimde Erkek adam gidiyor ipek giymiş affedersin Bir şey diyeceğim şimdi Ne malsın ne milletsin ya Sen İpek giyer mi erkek E sen şimdi ipek giydi mi Kadın hormonları gelişti sende Altın takar mı erkek ya Altın takası kadın E Sana altını, ipeyi haram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasak etti. Sen şimdi bundan sakınmıyorsun. Ne oldu bu? E orucun e, günahları affettirmesi ve takva e, duygusunu, faziletini, vasfını geliştirme sırrını iptal etti. Sakınılması gereken şeylerden sakınırsa, Ramazan orucunu tutar makablo geçmiş bütün günahlarını sildirir. Geçen sene Ramazan'la bu Ramazan arası tertemiz oldu. Ne bu hadis-i şerifte sayi hadis? Es-salavat-ı 5 vakit namaz günlük kendi aralarını vakitlik günde 5 kere. Vel cum'a ile cum'a cuma ile cuma arasını bu cuma geçen cuma ile arası haftalık. O Ramazan'la Ramazan Ramazan geçen Ramazan arasını yıllık. Vel umre ile umre vel hac ile hac. Bir ömre geçen ömre arasını. Vel ev ki 35 sene arayla olsun. Bir haç, öbür haç arasını. Velev ki 50 sene arayla hacca gitmiş ol, olsun. Mâ Aralarındaki bütün günahları sildirirler, süpürtürler, tertemiz ederler. betil kebair. O hadiste bir kayıt var. Büyük günahlardan sakınılmak şartıyla. Yani günahların küçükleri var, büyükleri var. Mesela bir kadına namereme şehvetle bakmış. Bu küçük günaha girer. Neye nispetle? Zinaya nispetle. Çünkü zina büyükler tasnifine girer, sınıfına girer. Zina büyük günahtır. Sen zinadan sakındığın zaman arada ona buna bakmışsın, gözün ilişmiş. iyi bir şey değil, günahtır. Günah, ama günahında küçüğü var, büyüğü var. Her günah bir değil. O zaman ne oluyor? Aradaki büyük günahların, büyük günahlardan sakınan adam için cuma cuma arasını, beş vakit namazlar kendi aralarını, Ramazan Ramazan arasını bir yıllık günahlara kefaret olurlar. On üçüncü hadis şeriflerde bu hususlar özellikle vurgulanmış. Ama tabii ki Ramazanda büyük günahlara bir de Ramazanda düşerse yani aralarında büyük günahlardan sakınırsa diyor. Bir de Ramazan içinde büyük günah yaparsan olacak şimdi. O zaman belası afetim musibet çok büyük olur. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bir kısa ara veriyoruz. Yeniden başlayacağız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu ve ala seyyidina, rasulillah ve ala ve sahbihi ecma'in. Şimdi dersten, dersimizin ilk bölümünden devam edecek olursak, Ramazan-ı Şerif orucunu tutarken insanın şey dikkat etmesi icap ediyor. Bu orucun faziletlerine nail olmak için. Hatta bir günle bile Ebu Rahela Radıyallahu Teâlâ vaat edilen hadis-i şerifte Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem min Ramazan fe min Her kim Ramazan'da bir günde oruç tutsa fakat üç şeyden uzak dursa, üç şeyden kendini geri tutsa. "Damintu'l-cenne." Cenneti ona ben söz verdim buyuruyor. Ya bir gün Ramazan orucu. Tabii ki bu ee, şu demektir Ramazan'da bir gün tutana demek değildir Ramazan'ın tümü tutulacak Onda zaten şüphe edilmez Burada şunu buyuruyor Bir gün bile Üç şeyden e, Üç şeyini korusa Üç şeyden uzak tuta Bir gün bile bunu yapsa Cenneti söz verdin Ebu cerrah bin Cerrah anh, Bu ümmetin eminidir Haşeray ee, mübeşşeredendir cennette müjdelenen on, on zattan biridir o dedi ki ya Resulullah ala mafisi selas. Yani üç şeyden uzak durursa, geri kalanda ne yapmışsa yapmışsa yine de cenneti söz verdin mi? Buyurdu söz verdim. Çünkü Allah tarafından ona vahiy geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kafasından cenneti nasıl söz versin? Hadisler de Allah tarafından ona bildiriliyor. Peki nedir o? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam günahkar olabilir. Herkesin günahı illa vardır. Ne günah varsa da ben ona cenneti söz verdim. Ramazandaki bir gün oruçta yani bir gün oruç tutarken üç şeyden uzak durabilmiş olursa. Bir gün bile yani. Bir gün bile üç şeyden uzak durabilirse. Nedir üç şey buyurdu? Lisaniyi ve batniyi ve farci. Şimdi biri karnıdır. Karnı yani haram yemeyecek. Şimdi iftarlık hazırlanıyor, İftara yanaşıyoruz, ama iftardaki kazancında haram var ise. E ben efendim domuz eti yemiyorum, bilmem ölü eti yemiyorum, Laşe yemiyorum, besmelesiz kasaptan, besmelesiz kesilmiş hayvan etini kasaptan almıyorum falan falan. E anladık ama e senin e, yediğin pastırma e, sucuk nereden alın, yani hangi parayla alınmış? hangi parayla alınmış sen ne yapıyorsun gittin adamdan faiz aldın ondan sonra adamdan rişvet aldın adamın yapılacak işini yapmıyorsun imzası atılacak bir şey hak ettiği bir şeyi adamın imzasını atmıyorsun ondan sonra anafor istiyorsun hariçten para rişvet alıyorsun o parayla ne gidiyorsun çoluğuna çocuğuna pide alıyorsun efendim zeytin peynir alıyorsun Onu iftara koyuyorsun çoluk çocuk ne bilsin ne yapsın kadın ne bilsin ama sen bu parayı haramdan kazandın. Haramdan kazandığın parayla iftar ediyorsun. Karnını korumadın işte. Veya sahurda yediğini haramdan kazandın. Rüşvetten, faizden, ihtikardan, stokçuluktan neyse işte milletin muhtaç olduğu malı stok etmiş pahalansın diye. Ondan sonra herkes ona muhtaç, kimse de mal kalmamış dayatıyor. İstersen alma diye. E böyle bir şey olur mu? Allah haram ya. Haksız ondan sonra kazanç elde ediyorsun. Mafyalık yapıyorsun, eşkıyalık yapıyorsun, milleti kafasına başına biniyorsun, vereceksin şu kadar diyorsun. Ondan sonra o paralarla da oruç tutup iftar ediyorsun. Karnını korumadınsa cenneti söz vermem buyuruyor. Sonra velisan, e, ferci, tenasül uzvu. Şimdi tenasül uzvunu tabii e, oruçken insanlar koruyor zaten. Orucu bozduğunu herkes biliyor. E, bir insan eşiyle bile ilişkiye gitse, Ramazan-ı Şerif'te, Orucu bozulur ve tabii ki 61 gün kefaret icap eder. Çünkü neden? Niyet ettiği orucu bozduğu için. Yemeklen e, cinsel ilişki aynıdır. Orucu bozmak bakımından. Hayır yedin ha, onu yaptın. Ama e, oruçtan sonra nasıl olur? Yani sen şimdi oruçtan sonra da ne yaparsan? Gidip Allah muhafaza zina edersen. Bir yabancı kadınla ilişkiye girersen. akıtsız nikahsız olduğun biriyle düşersen kalkarsan. Bu tenasül uzvunu korumadın. Tenasül uzvunu korumayana da cenneti söz vermedin buyuruyor. İsterse bütün namazana oruç buyuruyor. Üç şeyi istisna diyorum. Bunun dışında günahları olabilir. Adam da peygamber değil ki günahsız durabilsin. Ama velisani dili bizi var ya zinadan uzak durmak çoğumuzun kolayına gelir. Alışmadığımız işler. Ondan sonra Haram yemekte bildik e, Yani yere e, Bile bile kasıtlı bir rişvet Faiz bilmem ne birçoğumuzun Beni dinleyenleri de e, Kast ederek konuşuyorum birçoğumuzda Böyle kasıtlı bilindik bir haram Yoktur yani sakınıyoruz Da bunlar ama bu Dil var ya bu dil Bu dil ne iftarı bekler ne Sahuru bekler bu dır dır, dır Öter onun için Gıybet eder dedikodu yapar Yalan konuşur İftira eder. Yani ne diyeyim arkadaşlar. Dün okuduğum hadis-i şerifte beş şey oruçluğunun sevabını iptal ettir hadisinde. Fark ediyor musunuz? Yani hatırladınız mı? Beş şeyin say bak. hamsun ı yufatlarına işte. Beş şeyin sevabı bozan. Herkesin bu yalan dilden olabilir ancak. Bir insan kafasına yalan düşünse, yalan konuşmuş olmaz. Günahı yok. Kafadan geçti vesvese. Bak dil. Velghi kıybet. Gibet ne? Birinin ardından adamı üzecek bir laf konuşmak. Neyle oluyor yine? Dil. Ve nemime tü laf taşımak. Söz taşımak, kovuculuk. Neyle oluyor yine? Dil. Ve lemün kazimetü yalan yere yemin etmek. Vallahi şey, oldu. Billahi yapmadım. Yalan konuşuyor yani. Yapmış. Ne oldu? Dördü de dil. Bir tane ben zor ı bir şehvetin, kötü gözle şehvetle namerem kadına bakma. Biri gözde var, geri kalan beşin dördü dil. Yani böyle bir afet, böyle bir felaket, böyle bir bela, bir musibet olabilir mi? Şu dili Allah vermiş bize. Sahirul cirmi kebirul cürmü demişler. Cüssesi cirmi küçük, yani şu kadar bir parça et. Fakat cirmi küçük, cürmü büyük. cürüm suç. Adamı mücrim ediyor ya. Çok bela. Oncu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ramazanda bir gün bile oruçta karnınızı haramdan korudunuz. Fercinizi tenasülünüz bunuzu haramdan korudunuz. Bir de dilinizi haramdan korudunuz. İkisi bence çoğu kişi yapabilir de dilini de tamamen haramdan bir gün bile tutabilse ya bir gün. Ya arkadaş olmazsa bir gün şey yapalım bir şey bir çare bulalım dilimizi bağlanıyormuş oluyor mu? Bir çözüm bulalım yani. Taş mı koyalım? Toprak mı? Taşı yutarsın. Orucu da gider. Neyse. Oruçluyken taş taşmaz koyma da. Şimdi sen ne yapacaksın arkadaş? Bu dilden bir gün, bir gün. Ya bu çocuk. Kimseyi görmeyeyim, kimse beni görmesin. Telefon durmuyor. Ha tabii şöyle de bir mesele var. Bunu da hocalara sorsak ne fetva verir bizim fıkıhı et acaba? <gülüyor> Adam yalan konuşmadı ama mesajla yazdı. Bu yalan konuşmuş olur mu? Fıkıh eti ne der acaba? Bilmiyorum. Bana göre bu işlerde bana göre olmaz ama konuşmuş olur. Çünkü neden? Konuşsaydı konuşsaydı ne zarar verecekti? Adamı kandırıyor, kandırmış olacak. Yazınca da kandırmış oldu mu? Oldu. Peki, laf taşıyan dedi ki senin eltin senin için dedi ki iftara gittik, yemekler berbat, evi pis. Bilmem ne bir şeyler dedi. yaz oraya. Konuşmadı. Bu laf taşımış oldu mu şimdi? Fıkıh heyeti bilir ama benim anladığım oldu. Niye oldu? E şimdi bu kadın öbür taraftan okuyan kadın sinirlendi mi? Sinirlendi. Üzüldü mü? Üzüldü. Öbür tarafa açıp telefonu başladı mı bu saydırma? Sen benim için ne biçim konuşuyorsun? Gücü yeterse öyle söyledi. Gücü yetmese kocasına söyledi. Karısına söyledi. Olaylar çıktı mı yani? Çıktı. E, laf taşımanın maksadı asıl oldu. Maksat neydi? Maksat rezillik olsun, fesat çıksın, ifsat olsun. Ee, onun için şimdi öyle bir işler çıktı ki yanında komşu bulamasa, insan bulamasa, telefon açamasa bir mesajla milletin ocağını batırırlar. Onun için üç şeyden arınana cenneti söz verdim. Dilini koruyacak. Mide yıkısını, karnını koruyacak. Bir de tenasül hüznünü koruyacak. Allah'ım cümlemize... Orucu böylece tamamlamak bu en azından bu üç felaket sebebinden korunarak, selamette kalarak bir günün orucunu tamamlamayı şu millete, şu ümmete, şu cemaatlerimize nasip eyle Ya Rabbele alemi. Amin Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve ala Şimdi günah işlememe elde değil. Fakat bakın dergide de var. Ramazan kitabında var. Dergide 89. sayfada ama o var mı? Bir bakınsunlar. Elhamdülillahi ala fekahr diye başlıyor mesela. Böyle bir hamd var. Tam iftara yakın. Şimdi birkaç dakika kalmış iftara. Bu birkaç dakika sonra yani bu dualara başlayabilirsiniz. Burada bir hamdü senâ var. Veya işte e, efendim eee Zeba zımabe tel'i ve el tadı var. O duada hadis-i şerifte o da var. <gülüyor> İmam Hatip'te bile bunu öğretiyorlar. Onu herkes biliyormuş yani. Neyse. Heh. Ondan sonra o da var. Ondan sonra var orada birkaç tane dua. Elhamdülillah var mı? Var tamam. Kaç? 89'da. Fakat müjdelerini yazmadık orada herhalde. Çünkü Nerede bu? Burada değil. 89 oldu. He burada. Burada alaafakar yok. Yazmış mı orayı? Ha Ebu Aliye radıyallahu anh'tan yazılmış. Abdül Kadir Geylani Hazretleri Hunyede zikrediyor. Şimdi bu Ebu Aliye radıyallahu anh beyan ediyor. Ha bu şey değilmiş, Bu 90'a geçmiş. Ya siz de 89 dediğim için bir 90'ı çevirmezsiniz. Siz öyle. Hoca 89 dedi. Yahu 89 kere desen ne olur? Bir de aç 90'a bak da bir duada belki orada nasip olur. Bak size 90'ın başına geçmiş. Ben ne yapayım şimdi? Kitapta da sayfasını hatırlamıyorum. Namaz-ı Şerif duası. Şimdi ben işte bugün gıybet etmiş bulundum. Yok efendim kulağıma şarkı türkü vurdu. Yok efendim yoldan giderken gözüme bir namerem çarptı. Ondan sonra vesaire. Günahsız kul olmaz. İnsanız beşeriz peygamber değiliz. O zaman mesela iftara yakın çok büyük müjde var. İftar saatinde beraat var. Azatlılar var. Bu iftar dualarından biri lezi, kahar, ve kabar, ve leke kadar. diye devam ediyor. Kısa. iki tane hamd. Lezi, e, Yüce Allah'a hamd ediyor. İşte kahir olan, kadir olan, her şeye gücü yeten her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyin mülkiyetine sahip olan, e, gücünden, kudretinden hiçbir şey kaçamayan, işte ölüleri dirilten. Allah'a hamd olsun diyor. Hamd ediyor. İftara işte zana yakın yani işte. Şimdi birkaç dakika e, kala diyelim. Bu dua okusa. 90. sayfede dergide. Bakın ebu aliye radıyallahu teala sahabe-i yetişmiş yani bu zat. Ben tabi'in diye biliyorum yani. Bu zat tabi Abdülkadir gelen Hazretleri de bunu kitabında zikrediyor. Bu duayı okusa diyor. O iftarda ne olur diyor. Kharace min zülubikeyim <gülüyor> veledetûmu annesinin onu doğurduğu günde nasıl günahsızydı idiyse günahlarından öyle çıkmış olur diyor. Ya bu kadar kolay. Sana günah yapma deniyor. Haramlardan sakın geri dur deniyor. Ama duramadın oldu ki bir günah işledin. Yani insan hata eder. İşte efendim unutur, gaflet eder, cehalet eder. Beşeriz biz. İnsan cehul. Yani in de ukala zaluman cehula diyor Kur'an. İnsan çok cahil, çok zalim, çok haksızlık yapan, efendim, yersiz işler yapan bir acayip mahluktur diyor Kur'an. E dolayısıyla yani hakikaten bakarsın yırtıcı hayvanın yapmayacağı bir canavarlığı e, insan yapar yani. Zalim mi? Cahil. Bir de o kadar bilgisiz, görgüsüz. Allah sana bu ayetleri, hadisleri, Kur'an'ı, bu kadar hadisleri, bu kadar ulemayı, evliyayı niye gönderdi mübarek adam işte cihaletten seni kurtarmak için. E işte bu duayı öğretmişler bize şimdi. Şimdi bu akşam iftarda bu duayı kim okuyacak bakalım. Burada bu kadar konuşuyorum. Yine iftara yakın kimse. Herkes kaçık tabağını toparlamaya çalışıyor. Efendim o geldi mi bu gitti mi derken e, iftar oluyor. Yine zikirsiz, yine huzursuz, yine istiğfarsız. Ya bir yetmiş kere estağfurullah diyemedim. Güneş batması ile beraber 70 700 günahını da batırsın. 700 günah. Daha dualar orada. ya 89'un sonunda yazayım duası. Allah ve Resulü bu kelimeleri seviyor. Çoluk çocuğunuza öğretin, birlikte okuyun. Dünya ahiret bütün işlerinizi Allah bu kelimeyle yoluna koyacak. Bu kadar büyük müjde var. Yazayım, yazayım, entelahi diye başlıyor. Bir satır bunlar yahu. Yarım dakika tutmaz. Ama işte. Bu gaflet bizi bırakmaz yani. Allah'tan habersizlik demek Gaflet Yaradanın zikrinden habersizlik demek Unutkanlık demek Dünya işte Hiç unutmaz Pideyi unuttun mu yok Hadi iftar olmuş ekmeği unuttun mu yok Çorbayı unuttun mu yok Her şey hazır Zikir unuttum Dua unuttum Her şey kayıp Yemek hazır E böyle olur mu ya İnsan niçin yaşıyor? Niçin oruç tutuyorsun ya? Oruçta bir kabul saati denk getirmek için. Oruçta bir iftar saatinde azat olmak için. 600 bin kişi cehennemlik. Dünkü e, bu, gece bu, bugün ölselerdi cehennemliktiler. Bu gece iftara kavuşunca oruç açarken beraatleri gelecek. Her gün 600 bin kişi cehennemden beraat alan var. Tabii ki bunda cinler de var. Cinler de mükellef tabii ki. Ama cinlerin Müslümanları az. İnsanların Müslümanları daha çok. Ama nispidir, görecelidir. Cinlerde de sayı çok. Yani insanlarda bir buçuk iki milyar Müslüman var diyorsun. Yani dünyanın e, diyelim ki dörtte e, biri bir buçuğuna tekabül ediyor. E, cinlerin de diyelim yüzde onu belki yüzde yirmi ama cinlerin nüfusu çok. E, cinler altı yedi milyardan kalmaz ki insanlardan kaç kat fazla kaç kat fazla oldukları için e yani onlarda da bayağı bir sayı var demek istiyorum. Onların da azatlıları var, beraat alanları var. Çünkü ve ma'heletul cinne velinse illallahi yebudu. Cinleri ve insanlar ancak bana kulluk etsinler için yarattım diyor. Yani cinleri de mükellef tuttu. Ve kulinde derecatu mim ma'melu. İnsanlara da cinlere de yaptıkları amellerden kazandıkları dereceler var buyuruyor. E demek ki onlara da mükafatlar var, sevaplar var. Bunun için onlarda oruçları var, oruç tutanları var. Onların da onlara da istem geldi. Ve <gülüyor> Kur'an. Sana bir takım cinleri gönderdi. Kur'an dinlediler. Felem mahdaru kalu Ahkaf geldiler yanına susun dediler, dinleyin. Kur'an okunuyor dediler. Felem <gülüyor> ve la Kur'an bitince kendi toplumlarına gittiler, döndüler. Uyarıcı oldular. Biz e, bir Kur'an işittik. Hidayete yehdiylel hak ve la tarifin Mustaqim. dost doğru yola ve la sıratı mustakim dost doğru yola hidayet ediyor dediler. E tabi Mustafa İstamoğlu bunu inkar ediyor. Diyor ki orada, orada da cinler gelmedi. Neymiş? Nusaybin'den adamlar gelmiş. E niye Kur'an'da onlara cinler dedi? Mekkeliler onları tanımıyormuş. E tamam ben de seni tanımıyorum. Sen cin misin şimdi? Köyden biri geldi. Burada şehirde kimse tanımıyor. Cin mi bu adam? Böyle bir şey olabilir mi ya? İlim adamı diye geçineceksin. Ayette cin denen ayette diyeceksin onlar cin değildi yani. E cinleri reddediyor işte adam açıkça cin mi? Yok demek istiyor. Bu ayette cinlerin geldiğini inkar ediyor kesin. Allah muhafaza etsin yani insanı oruç ağzına da kafir eder bunlar. Efendim insanı cinler inkar ettirirler, kaderin inkar ettirirler, insanı helak ederler. Çok uyanık olmak lazım, çok dikkat etmek lazım. Dün yine o Mehmet okuyanın tekrarı mıydı? Kendisi miydi? Kopyası mıydı? E işte konuşuyorlar, konuşuyorlar. Kabir azabı yok. Şu yok. Ölünün ruhuna gitmez. Okumak yok. Bilmem ne yok. La havle ve la kuvvete illa billahil alihil azim. Yahu nasıl sen bu kadar ayet var, hadis var. Kainat efendisi beş vakit namazda Allah'a sığınıyor kabir azabından. Sen nasıl diyorsun? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarını ben de istediğime inanırım, istemediğime inanmam. İşime gelirse kabul edermiş ve gelmezse reddederim. Zaten bunların kitabında mucize diye bir şey yok. Onun için Kadir, Allah, Allah her şey kadir değil. Babasız çocuk yaratamıyor. İsa Aleyhisselam'ı ya, babasız yaratmadı. Meryem validemiz de iki suyu döllendirmiş. Haşa kella. Çift cinsiyetli diyor. Haşa kella anamıza. Böyle. Vah vah vah vah vah. Bu milletin birinin anasına deseydi de senin ananda iki türlü su var işte efendim kendi kendine dönlenmiş deseydi sen onu ne yapardın? Daha konuşturu muydun? Dinler miydi? Programını izler miydi? Ama İsa Aleyhisselam'ın annesine koca Meryem'ül Betül o kıymetli annemize e, alemlerin kadınlarından üstün yaratılmış Meryem validemize böyle bir hakaret ediyor. Kimse bana ne? Ama ben Meryem validemizin savunucusu muyum? E tabi böyle istem olur Resulullah hakaret ediyorsa lazım. Kimse savunan yok, müdafaa yok, reddiye yapan yok. Hala bunları bu da bir görüştür diye dinleyelim. Vallahi Ramazan sizi kurtarmaz. Teravih de kurtarmaz. Ramazan ömrelerine gidiyorsunuz grup grup. Ömre de kurtarmaz, haçta da kurtarmaz. Evvela itikadınızı düzelteceksiniz. Ramazan orucu imanen ve ihtisaben. Evvela iman edecek, eli Sünnet'e göre itikad edecek, sonra sevabını Allah'tan bekleyecek, ihlas sahibi olacak. İmanın yokken neden konuşuyoruz arkadaş Şimdi Ramazan şerifin orucunda buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Men serakla fi Ramazan. Şimdi demin ne dedim? Oradan geldik. Ramazan'da işte, haramlardan, günahlardan sakınmak hikmeti vardır. Oruç bunları temin etmek için bize meşru edilmiştir. Tek hikmeti bu olmasa da bir hikmeti bu olarak Kur'an-ı Kerim'de takvaya riayet etmenizi temin için orucu se farz ettim buyurmuştur. Ee, amma ama velakin özellikle tabi, e, tabii e, cinsel e, dürtülerle düşülen başa gelen günahlar Hadis-i Şerif'te ne buyurur? Ya maşallah şebap, e gençler, delikanlar men evlenmeye gücü imkanı olan hemen evlensin. Kız tarafı da şunu isterim, bunu isterim diye ikide bir mevzuları uzatmasın, milleti de günah sokmasın. İşi kolaylaştırın, hemen evlensin. Fe'naghazzu basar <gülüyor> Gözü namahremden yummak için, namusu haramdan korumak için efendim en iyi yol evlenmek yoludur. Ömürlü müstatta gücü yok, imkanı yok, parası yok, mehir ve verecek durumu yok, kız veren yok. Bu adam ne yapsın? Oruca devam etsin. Bukhari hadisidir bu. Çünkü oruca devam etmek ne yapar? Onun için bir enemedir. Yani onu şehvetten keser. E tabi iftarda çok yemeyecek diyorum sana işte. Böyle olursa e, haraman meyli düşer. Bundan dolayı orucu tavsiye ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki oruçta haramlardan özellikle cinsel konulardaki e, haramlardan, zinalardan sakınma vesilesi var. Ama bir adam mensaregafi Ramazan buyuruyor. Ramazanda hırsızlık yaparsa, hırsızlık durur mu? Azalır. Suç oranları Ramazanda azalmıştır. İstediğiniz kadar polis, e, emniyet birimlerinin e, raporlarına bakın. Ramazanda mutlaka azalır. Ama yine de vardır yani. Kim Ramazanda çalarsa, ev zena yahut zina yaparsa, ev hasabe yahut gidip birinin elini büktü, efendim elinden parasını aldı cebinden cüzdanını çaldı. Veya kadının çantasını kaptı kaçtı. Şimdi pek duyulmuyor ama eskiden neydi o ya bir ara kapkaçtan memleket millet kaçıyordu. E, ee, yahut da gasp etti işte kapkaç. Ee, Çantasını almak öyledir, elinden telefonunu almak öyledir. Girip dükkana silahla yatıyor, boşalt kasayı, gasp bunlar. Çok büyük günah. Evin ki haramen. Yahut bir haram işledi, faiz yedi mesela. Yalan demek Allah, Allah gıybet etmek. Evşerime kamran, yahut içki içti. Bomza içti, uyuşturucu içti. Yani oruç iftardan sonra da hiç aynı. Ramazan'da diyor. Oruçluyken de mi? Oruçluyken zaten içersen orucun bozulur. Onu demiyor ki. Ramazan ayında sarhoş eden bir madde işte. E, Tehatta zulmen yahut bir zulüm yaptı, haksızlık yaptı. Bir adamın e, efendim malın üstüne oturdu veya efendim e, bir adamın hakkını yedi. İhaleye girici Adamı korkuttu. Adamın ihale hakkıydı. Efendim teklifi vermişti. Doğru, doğru dürüst iş yapıyor. Adama iki mafya gönderdi. Bilmem ne bir hareket çekti. Adam oradan çekilmek zorunda kaldı. Adama zulmetti. Yani daha bir zulmün, e, haksızlığın veyahut da kadına zulmetti hanımına. Bağırdı çağırdı dövdü. E bu kadındı. Ne, ne yaptı da dayağı hak etsin? Kadın dövülür mü? Sünnette var mı? Ka hanımını döven adam doğru mü dürüst, dürüst bir düzgün Müslüman olamaz diyor hadis-i şerif. Evet. E şimdi zulüm yaptı hanımına, çocuğuna. Neyse. Bu adamın Allah ne farzlarını kabul eder, ne nafilelerini kabul eder. Ondan sonra teheccüd kılıyor. Boşuna. İşrak kılıyor. Boşuna. Mukabele okuyor. Boşuna. Hatme gidiyor, dinliyor. Boşuna. Niye? Sen git evdeki hanımının gönlünü al. O kadını öyle ağlattıktan sonra senin bütün ibadetlerin boşuna. Haramlar bir günah yaptın, haram yaptın, zulüm yaptın. Diğer sevapların gitti. Ne nafileni kabul eder Allah, ne farzlarını kabul eder. Ve Allah Teala bütün melekleriyle beraber ne yapar? O adama lanete başlar. Ne demek lanete başlar? Rahmetinden uzak olsun diye melekler beddua derler. Bütün gökteki melekler beddua derler. Allah da sen rahmetimden uzak olasın, kahrolasın diye ona... Allah Teala ve Teketler Hazretleri lanet yağdırır. Ne zamana kadar? Esas bela burada şimdi. Bir daha seneki o güne kadar. Yani Ramazan'ın yedisinde kalktın hanımına iyi bir dayak attın. Kadını ağlattın. Zulüm yaptın. Bir daha sene Ramazan'ın o gününe kadar Allah ve melekleri seni lanetliyor. Herkes seni lanetliyor. Ve sen Allah'ın rahmetinden tar oluyorsun, uzak oluyorsun. Onun için zulüm yapmayalım. Haramlardan sakınalım. Hırsızlıktan, gasptan, zulümden uzak duralım. Kul hakkına girmeyelim. Kul hakları kolay iş değildir. Ahirette çok fena olur. O insandan helallık alınmadan cennet yüzü göremezsin. Cehennemden çıkamazsın. Onun için orucumuzu takva ile tamamlayalım. İnşallah çok yanaştı. Şu iftar anında Mutlaka Elhamdülillahi Lezih duası 90. sayfada dergimizi hemen açalım. Herkesin önünde yoksa biri okusun öbürleri çoluk çocuk tekrar etsin. 89'un sonunda yazım duasını tekrar edelim. Ondan sonra efendim kelime-i şehadeti çoğaltın, istiğfarı çoğaltın, cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Bu da 89 sayfanın ilk başındaki iki satırdaki duadır. Ramazan şerifi bu zikirlerle, istiğfarlarla, dualarla iftara kavuşalım ve Mevla'nın rızasına erişelim. Amin ve sallallahu ve sellem. Teslimen Bir de bu gecenin teravihi Bedir harbine katılmış gibidir. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın sevabına ortak ediyor. Bu mübarek gece 8. gecedir. Kim bu gece teravih namazı kılarsa Bedir harbinde bulunan Ebu Bekirler, Ömerler gibi sahabenin sevabına Bedir mücahitlerine ortak olur. Rabbim muvaffak eylesin kabul eylesin amin. ve <gülüyor>